Metropolis, arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer. poliseye hoş geldiniz. Ee, geçen sefer 14 gün efel arıların hastalıklarından bahsettim ve e, arıların zehirlenmesinden de değindim. De, de değindim. Ancak zehirlenme konusuna girmemiştim. Fakat yakın da okuduğum bir haber bununla ilgili olduğu için şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Yoksa sonra hastalıklarla biraz daha devam edeceğim Belki çok keyifli bir konu değil ama burada hayatın bir parçası. ...yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Neyse bu haber böyle. E, Hollanda'da e, Intratown adında süs bitkisi satan bir zincir... ...artık bundan sonra süs bitki endüstrisindeki kullanılan ve arıları ölümlere sebep olan... dokuz pestisitleri satmamaya karar verdi... Yani e, süs bitki e, zincirleri veyahut dükkanları sadece süs bitki satmıyor. Onunla beraber tabii ki her şeyi satıyorlar. E, yani aletler, zehirler, e, taş e, vesaire vesaire Şimdi bu zehirlerini, e, pestisitlerini e, satmamaya karar verdi. Ayrıca e, bunun yanında da tüm satılan çiçekleri ve bitkileri de altı sene içinde... Hiçbir zehir eseri kalmayacağına dair söz verdiler. Bunu yapmak için bitkileri aldıkları üreticilerden de hiç pestisit kullanmamalarını istiyorlar. Yani eğer üretici pestisit kullanacaksa o zaman onlar o bitkiyi alıp tekrar satmayacaklar. Bu şekilde başladıkları tutum veya başladıkları hareket e, onunla beraber çalışanlar da aynı şekilde çalışmalarını e, zorluyorlar. Ve tutumları e, suda genişleten bir halka gibi e, büyütmekte olacak. E, buna sebep e, Greenpeace e, oldu. Çünkü Greenpeace e, pestisitler hakkında e, rapor yazdı ve rapordan sonra 90 bin imza aldı. Bunu desteklemek için. Greenpeace'in raporunda e, süs bitkilerinde de çok zehir var olduğunu yazıyor. E, bu arayı çeken bitkileri de dahildir. ...69 bitkilerde yaptıkları deneylerde 400 değişik zehirli malzemeler buldular. Sadece o 69 bitkilerden sadece bir çiçekte hiçbir zehir bulunmamış. Yani düşünün bitkiciye gidiyorsunuz, çiçekçiye gidiyorsunuz ve bahçenize bir şeyler ekeceksiniz. Ve orada aslında bir yığın zehir alıyorsunuz. Bunu bilmek tabii ki çok hoş bir şey değil. Bahçesi olan ve arıları seven ve börtü böceğe iyilik yapmak isteyen bir sürü insan onlara çekici bildikleri olan bitkiler dikiyorlar. E, bu bitki diken insanların yüzde yetmişi bitkilerini entraten gibi e, süs bitki zincirlerinden alıyorlar. Yani e, bol polen ve e, nektarı bol bilinen çiçeklere ekmeği dikiyorlar. E, ekmek istiyorlar. Çünkü artık e, arılara iyilik yapmak, e, arılara e, zor bir durumda oldukları çok biliniyor. Onun için e, bunu böyle yapmak istiyorlar. Ancak raporda bu bitkilerde çok çeşitli zehirler olduğuna göre e, yazıyor. E, i̇yilik yapmaya derken aslında tam tersini yapıyorlar. Bu şekilde arılar hem zehirli polen ve nektar yiyorlar ama Aynı zamanda zehirli su da içiyorlar. Çünkü kullandıkları neonikotinoidler, son sefer söyleyeceğim çünkü çok zor bir kelime, kısacası neonikler diyeceğim. Öyle söyleniyor artık. Bu neonikler sistematik zehirler. Sistematik zehir demek ki ilaç tüm bitkinin vücudunda dolaşıyor ve geliştiğinde yani büyüdüğünde... Yani örneğin polen yaptığında Onda da bulunuyor Yani zehir sadece bir yere Bir yerde kalmıyor Her tarafta doluşuyor Ayrıca bitkiler de terler Ve terledikleri su, Suda zehir bulunuyor O ter diyeceğim O ter de sulak Alanlara da giriyor Yani toprağa Akıyor Ayrıca Şeyle Zeyre ...yağmur yağdığında o yapraklarda vesaireden düşüyor ki e, bu duran bir su yani küçük bir gölet veyahut azıcık bir e, akan bir su küçük bir nehir olabilir e, ve arılar da oradan su içiyorlar. Yani arılar genellikle e, çalıştıkları yerlere oturdukları yerlere öyle bir şekilde e, seçiyorlar ki bir e, su havza e, bulunsun yani küçük olsun büyük olsun çünkü suya ihtiyaçları oldukları için... ...buna gidiyorlar... ...ve su alıyorlar ve eğer ki o... ...zehirler zaten bitkilerde oluyorsa... ...o zaman bilebilirsiniz ki... ...o sularda da... ...bu zehir toplanıyor. Fakat böylece sadece... ...arılar zehirlenmiyor. Çünkü zehir yok olmuyor. Ancak yer değişiyor. Yani zehir evet bitkiden... ...belki akıyor, azalıyor... ...ama o zehir başka bir yere gidiyor... ...suya giriyor ve... ...su kenarındaki sazlar... Bitkiler, ve ağaçlar da bu suyu içiyorlar. Ve sistemi, sistematik sistemik sistematik bir zehir olduğu için tekrar bütün ağacın içinde bu yürüyor ve o ağacın polenleri veya nektarı olduğu zaman gene aralar oraya gidiyor çünkü her zaman her mevsimde her ...ayda, haftada değişik bir e, bitki veya bir ağaç e, çiçek veriyor ve polen veriyor. Onun için aralarda bir e, polen e, ve e, nektar kaynağından öbürüne geçiyorlar. Ve sıra ağaçlara geldiği zaman e, oraya gidiyorlar. Ve o ağaçlar e, o sudan içtikleri zaman tabii ki e, o polenler de e, zehirli oluyorlar. E, yani bir çoğalma, bir, bir böyle üst üste gelme bir durumdan bahsedebiliriz. Üstelik biriken çeşitli zehirlerin kombinasyonları yani daha da zehirli kokteyller oluşturuyormuş. İçinde hem ensektisit yani böcek ilacı, fungisit küflere karşı ilaçlar hem de herbisit yani yabani otlara karşı ilaçlar var. Şahsen en çok yabani ilaçlara, yabani e, bitkilerin ilaçlarına üzülüyorum. Çünkü kim karar vermiş ki onlar yabani? Onlar da bitki dünyasının e, birer değerli üye. Ve e, bu beni yeni bir yan ya, e, da getirecek. Bir dakika onu anlatmak istiyorum fakat başka bir şey daha var neyse tamam ilk önce bunu anlatayım 1958'de Mao Çin'de buğday yiyen serçelerden kurtulmak istiyordu çünkü şey yiyordu buğday yiyen serçelerden kurtulmak istiyordu büyük bir kampanya başladı ve serçeleri hakikaten yok etmişler ...çiftçilerle beraber... ...hatta çiftçiler gururlu bir şekilde... ...ölü serçe tepeciklerin yanında... ...fotoğraflar da çektirdi. Bundan sonra kisene ...çok daha iyi bir buğday... ...hasadı e, oldu. E, yani... ...çok e, iyi olduğunu... ...düşünüyorlardı fakat... ...serçeler sadece buğday... ...yemiyorlar, böcek de yiyorlar. Ve ondan sonraki seneler... Senede çekirgeler tüm buğdayı hasadı yok etmişler. Tüm buğdaylar yemişler ve büyük bir açlık olmuş. Bu açlık serçeleri öldürmek ile tamamen olmazsa yani o böyle bir şey yakın alaka olduğunu da düşünülüyor. Yani birine... Bir size rahatsız eden bir şey yok etmek edeyim derken aslında e, o dengenin bir parçası olduğu e, çok belli oluyor. Ayrıca bu zehirler toprağın cinsine göre 6 ay ve üç sene arasında ancak yüzde elisi e, yok oluyor. Şimdi e, bu yabani e, çiçeklere ve bitkilere sonra tekrar e, geleceğim. Ee, şimdi bütün bunlar biliniyor tabii ki ee, siz de dinleyiciler siz de biliyorsunuz fakat e, satıcıların lobileri çok kuvvetli yani bu bütün bu ilaçların satıcıların lobileri çok kuvvetli ve nihayet e, 2013 yılın sonunda e, AB'de bazı ilaçları yasaklandı fakat ancak iki sene için yani çok kısa bir müddet yani iki sene sonra tekrar serbest olacak. Şu anda öyle gözüküyor. Kötü niyetle düşünürseniz demek ki illegal olsa dahi kullanmak isteyen biri veyahut birileri iki senelik stok yapıp sonra tekrar alabilir. Ee, üstelik bir sürü AB memleketler kendilerine özel durumlar yattı, yarattı. Örneğin Hollanda sadece kurallarına 15'i itaat etmesi gerekmiş. Örneğin tüm seracılık Ürünlerinde muaf tutuluyorlar. Çünkü endüstrinin en büyük parçası aslında seracılık e, Hollanda'da. Yani e, tarım endüstrisinin en büyük parçası. Fakat o zaman demek ki e, seralardaki bombuzlar, çünkü orada e, bal arası kullanılmıyor. Ve e, mesela elmalardaki başka böcekler e, zehir alıyorlar. Bir de e, sistematik bir zehir olduğu için demek ki e, bu meyve ve sebze yiyen insanları da e, düşünün. E, bilhassa süs bitki çiçeklerdeki endüstrisinde örneğin, Soğanların üretiminde veya çiçekli çalılarda aşırı miktarda zehir kullanılıyormuş. Yani soğanları hiç tahmin edemiyorsunuz o kadar ilaç kullanıldığını. Fakat onlarda yüzde 40 imi da klo Brit kolalıymış. Ee, o da bir neonik ve DDT'den DDT e, hepimiz biliyoruz çok ze tehlikeli bir şey olduğunu. 7003 kere den daha zehirliymiş. Ee, Greenpeace bu e, rapor yayınlandıktan sonra bütün bu e, şeylere, bütün bu imzaları aldı. Ve Greenpeace diyor ki arıların ölümlerine sebepleri ve neler yapılması gerekiyor. Vakantono uh, bij die Shaden Sandra, uh, Aradan Sandra met uh, SLSM, de HI is, chunke, chimdi, uh, uh, Linda Rons, dat uh, straighten up and fly right, ja yani, nee, uh, clean up your act, gebeetje, dior, Greenpeace, daar bie ona jardem het meeste evet. Took the monkey for a ride in the air The monkey thought that everything was on a square The buzzer tried to throw the monkey off his back The monkey grabbed his neck and said, now listen, Jack! Straighten up and fly right Straighten up and fly right Straighten up and fly right, and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top? Ain't no use in chavin' What's the use in diving? Straighten, Straighten up, up and fly, fly right. Coop down, Papa, but don't you blow your top? The buzzer told the monkey, "You're choking me." Release your hold, and I'll set you free. The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Your star is touching, but it sounds like a lie." Straighten up and fly right. Straighten up and do right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Papa, don't you blow your top, right. Evet ee, Greenpeace e, Greenpeace sadece e, ne felaketler olduğunu söylemiyor fakat neler yapılması gerektiğini de e, öneriyor. E, sebepler böyle e, arıların ölümlerinin sebepleri böyle diyor. Birinci sebep arıları yeteri kadar yemek bulamıyorlar ve e, bulduklarında e, monokültürden dolayı yetere kadar çeşit yok aç oldukları için zayıflıyorlar ve varoa ve nozema ya daha kolay yakalanıyorlar nozeyma da bir hastalık e, varovadan bahsettiğim geçen sefer Onun için tarımsal yerlerde daha çok biyoçeşitlilik olması gerekiyor Bu çok zor bir şey değil daha küçük tarlalar kullanılmalı ve tarlaların arasında mutlaka birer metre kadar boş bırakmalı. bırakılmalı. Boş derken kültivaasyon yapılmamalı yani şimdi yabani bitkilere geri geldiğim, yabani ne çıkarsa bırakmalı, Orası hiç karıştırılmamalı öyle olduğu gibi bırakmalı. Ee, o bir metrelik şeritlerde yani bütün o tarlaların arasında o bir metrelik şeritler olursa çok çeşitlilik olduğu için her ne düşünebilirsiniz? Börtlen olabilir, katırtına olabilir. Ee, yani ne düşünüyorsunuz? Onlar çok nektara bol olan bitkiler ve çok yararlı oluyor. Yani böyle devasa e, e, e, tarlalar... ...hiç iyi bir şey değil ve her tarafta aynı şey ekmek hiç iyi bir şey değil arılar için. Diyor ki bunu da böyle yapın. İkinci sebep yani pestisitlerden dolayı ölüyorlar. Bilhassa kovana getirdikleri çeşitli artık kokteyl olunca daha da vahim oluyormuş. Onun için tüm lisedeki zehirlere yasaklanması gerek yok. Bu 9 e, zehirin renin isimleri e, var burada. E, hepsinin çok zor e, isimleri. Imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin, thiodiprid, fipronil, chlorothalonil, klo, chlorpyrifos, delta metrin, acetamiprid ve sifernektrin. Niye acaba o kadar büyük <gülüyor> isimler yapıyorlar bir türlü anlamıyorum. Belki insanlar hatırlamasın ki bunlar zehir olduğunu ama e, bunlar katiyen yasaklansın diyor. E, ayrıca diyor ki süs bitki üreticiler daha çok kontrol edilmeli. Çünkü yasak olan malzemeyi kullanıyorlar. E, ve de bitki üreticiler bitkilerin hastalıklarına doğal düşmanları ile... Dev etmelerine teşvik edilmeli. Ee, şimdi e, tabii ki bu, bütün bunları konuşmak biraz sıkıcı gelebilir... ...ama güzel olan bu raporu yayındıktan sonra... ...ve kampanya başlatan Greenpeace 90 bin imza topladı... ...ve bunun etkisinden e, etkisinde kalarak Entretown gibi... E, ...yani çok büyük bir zincir süz bitki e, satıcı... Ee, ...karar verdi ki ben artık hiçbir e, bunlardan bir tanesini satmayacağım ve ayrıca da e, bana bitki e, veren ve ben onları satan e, insanları da bunları kullanmamak e, istiyorum ve bu şekilde 6 sene içinde tamamen zehirsiz bitkiler e, kullan, e, satacağız. Yani demek ki e, imza kampanyalarına katılmak e, nafile bir şey değil e, iyi bir şey oluyor. Evet şimdi iki hafta evvel ki hastalıklarına devam edebiliriz. Ha, Varroa bitinde kalmışız bitirmemişiz. E, daha e, şimdi hala bitler deyiz çünkü iki hafta evvel bununla başlamıştım. Ee, bu biti e, bir kere gördükten sonra e, tanıyabilirsiniz e, çünkü iki milim uzunlukta e, bir buçuk e, milim genişliğinde bir oval koyu kırmızı trak bir kahverengidir arının üstüne bağlı olarak görebilirsiniz. Ee, bu bit ilk önce Hint, Apis, Serana yani Hint e, aralarda görünmüş e, ve dünyadaki kolonileri kuvvetlendirmek amacıyla birleştirerek başka ırklara da bulaştı. Ve şimdi Avustralya'da, e, Avustralya hariç tüm dünyada var. Hint e, e, aralar o bitlerden kurtulabiliyor ama öbür araların böyle bir becerisi yok. E, bu bitler şöyle gelişiyor. Dişi bitler ilk baharda başlayarak larvaların yanına henüz açık olan hücrelere yumurtalarını bırakıyorlar. Ee, biliyorsunuz, belki hatırlıyorsunuz ana yumurtluyor, aç, açık bir hücreye yumurta bırakıyor ve o hücre... Ee, larva olduktan sonra yani o yumurta e, larva olduktan sonra da açık kalıyor ve ancak pupa e, olacağı dönemde e, hücrenin üstünde e, kapanıyor. Onun için ana bit e, yani diş, dişi bitler de çok kolay bütün bu e, açık hücrelerde dolaşabiliyor ve e, yumurtalarını bırakıyorlar. E, o bit yavruları da hücrenin içinde gelişiyorlar ve orada larvaları ve pupalara yapışarak... Onları kuvvetsiz bırakıyorlar. Hani e, genç e, arılar hücreden çıktıklarında kanatları deforme veya yok olabilirler. E, zaten kanatsız arı görürseniz bunu genellikle uçuş tahtasında yani e, kutunun e, kovanın önünde bir uçuş tahtası var. Orada hani e, bir girişler var ve o girişin önünde küçük çift. ...bir tahta var çünkü arılar eve geldikleri zaman... ...ilk önce bu tahtaya konuyorlar ve öyle içeriye yürüyorlar. Ee, hemen varoadan şüphelenmeniz lazım, derhal bakmamız lazım. Ee, bitler sonbahara kadar yumurtlamaya, yumurtlamaya devam ederler... ...ve kışın dişi varoa bitler sadece kovanın içinde ilkbaharı bekliyorlar. Aslında biraz e, arılara da benziyorlar. Varoa yavaşça çoğalıyor... İlk dönemde azlarsa, ikinci dönemi sayısı arttığı için kolonide ölümler artar ve üçüncü dönemde kovanı terk etme eğiliğimi gösteriyorlar. Ee, bitler aralarda bozuk kanatlara sebep olur ve uçamayabilirler. Bu aralarda uçuş tahtasında dolaştığını görebilirsiniz, söylemiştim. Dördüncü dönemde koloniyi tamamen kaybedebilirsiniz. Bitli erkek arılar gezenirken hastaları hastalığı e, dağıtabilirler. E, yani bu hastalık nasıl e, dağılıyor? Sadece de bir e, kovanda kalmıyor çok e, geçici bir hastalık. İşte bitli erkekler e, geziyorlar e, veya arılar ol e, verdiklerinde e, yeni olan evlerine getirebiliyorlar. ...veyahut yoğun arıcılık yapmak ve büyük bir miktar arı, e, beraber bulundurmak... ...yani bir, bir sürü bir sürü kovanlar yan yanda e, tutmak... ...bu hastalığı yayılmakta yardımcı da oluyor. Kovanlar birbirlerine yakın olduğunda... ...kovandan kovana dikkatsizce, dikkatsizce çerçeve değişimi e, yapabilirsiniz. E, fakat dediğim gibi en büyük... ...en çok büyük çapta gezgin aracılık ve bu başka hastalıklarla da yayılıyor. Yani çerçeve değişimi dediğim zaman... Ee, şöyle e, çok birbirlerinden uzak olmayan e, iki e, kovanınız var ve bir kovana e, a kovanından B kovana bir çerçeve koymak istersiniz Örneğin e, bir kovan çok fazla kuvvetli olmadığı için e, ona biraz e, takviye etmek istiyorsunuz ekstra yavru vermek istersiniz ve öbür A kovana çok kuvvetli olduğunda oradan o çerçeveyi koyarsanız ama Belki de bir hastalık olduğunda birinden öbürüne geçebiliyor. Onun için her zaman çok güzel kontrol etmek lazım. Evet, hastalık Hindistan'dan, Hindistanlı aralardan geldi ve onlar varoya rezistanslı. Ve bunu kendilerine temizlemek ile yapıyorlar. Bitleri temizlik sırasında alt çeneleri ile alıyorlar ve ezip kovandan dışarıya atıyorlar. Bazı profesyonel arıcılar bunların melezlenmeleri üzerinde de çalışıyorlar ama hala solüsyon bulunamadı yani yapamadılar daha. Bu varoya karşı yapılması gereken şey deniliyor ki en önemli şey kuvvetli genç analar tutmak ve aralığınızı görecek kadar izole durması da çok önemli bir şey. Ee, şimdi bunun bir sürü e, yapabileceğiniz e, şeyler var aslında fakat onlar biraz uzunca olduğu için burada e, bırakayım ki e, gelecek sefer bununla defam edeyim yoksa çok bölünmüş olacak. E, bir şey söylemek istiyorsanız bana veyahut bir şey hatırlatmak istiyorsanız e, bugün konuştuk. E, ...podcastları bir türlü koyamadım. Ona bir uyarı geldi. Bunu bir an evvel yapmaya çalışacağım. Ben kendim yapamıyorum. Onun için birisi yardım etmesi gerekiyor. Üzerinde çalışmaya çalışacağım. Herhangi başka bir şey söylemek... veya hatırlatmak istiyorsanız... ...buyurun... Propolis programı, ...propolisprogramı... ...at gmail nokta ...yazabilirsiniz. Evet, iyi haftalar dilerim. İyi günler... Görüşmek üzere. Propolis. Arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer.